Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Ekoloji Birliği Olağan Yürütme Kurulu toplantısına Kazdağında altın madenciliğine karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla Çanakkale'de gerçekleştirdi. Yürütme Kurulu üyeleri ülkedeki yerel mücadeleleri, özellikle de Kaz Dağları'nda uzun süredir verilmekte olan altın madenciliği mücadelesini görüştü. Birliğin açıklamasında bölgedeki tüm yaşam savunucularının bir araya gelmesi gerektiği, özellikle de yerel halkın ve köylülerin mücadelenin önünde olmasıyla ancak mücadelenin başarı kılınacağı vurgusu yapıldı. Yürütme kurulu toplantıda ayrıca tüm ülke çapındaki mücadeleye dikkatleri çekmek amacıyla meclis toplantılarında birleşenleri de talebi doğrultusunda Ankara'da ekoloji odaklı bir miting yapmak kararı aldı. Çanakkale Belediye Başkanı Yardımcısı İrfan Mutlu ile de görüşen yürütme kurulu üyeleri geceyi Kirazlı Su ve Vicdan Nöbeti alanında geçirdi. Çadır direnişçileriyle gerçekleştirilen forumda mücadele deneyimleri paylaşıldı. Kirazlı Balaban'da sonra Çan Etilik Köyü'ne gidilerek Çan Çevre Derneği'nin düzenlediği basın açıklamasına destek verildi. Kirazlı Altın Madeni Projesi'nin sahibi olan özel şirketin Ağı Dağı'nda da altın madeni projesi olduğuna dikkat çekildi ve Ağı Dağı mücadelesi içinde kazdığı Doğal Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile birlikte mücadele edileceği vurgulandı. Daha sonra Balya'nın Orhanlar Köyü'ne gidilerek bölgedeki özel şirketler tarafından yapılan altın madeni arama faaliyetleri ve maden projesine karşı bir araya gelen köylülere destek verildi. Köylülerle yapılan görüşmelerde altın madenciliğinin zararları ve yeni yaratıcı mücadele yöntemleri konuşuldu. Orhanlar'dan sonra Balya'daki eski maden alanına gidilerek yıllardır süren ekolojik yıkım görüntülen Balya eski maden içinde mutlaka çözüm üretilmesi gerektiği vurgulandı. Son olarak Balya'da yol üstündeki özel bir şirkete ait kurşun madeni atık havuzu ve baraj inşaatının yol açtığı kıyım gözlendi. Çevreci Gökten Görkem Gömeç'in haberine göre giderek daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği. Karşı bazı bireyler günlük hayatlarında değişiklik yapmaya giderken bazıları ise farklı yollar izliyor. İsviçreli Klaus Litman da sanatı üzerinden insanları bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflemiş. 67 yaşındaki sanatçı Avusturya'da bulunan bir futbol stadyumunun sahasına 300 adet ağaç dikerek giderek artan orman kayıplarına dikkat çekmiş. Doğaya Sonsuz Çekim ismini bu çizim gelecekte ormanların sadece bir obje olarak Var olacağı ve seyredilmesi için stadyum benzeri yerlerde toplanılan karanlık bir geleceği resmediyor. SK Klagenfurt'un 30 bin kişilik Werthersee stadyumu bu sergi için bir süreliğine bağışlanmış. İkinci ligde oynayan takım şu an maçlarını antrenman sahasında gerçekleştiriyor. Aynı zamanda amfiteyatro olarak da kullanılan stadyum 27 Ekim tarihinde eski haline geri dönecek. Bundan sonra ise ağaçlar yakında bulunan. Yeşillik alanlarına dikkatli bir şekilde taşınacak. Umalım stadyumlarda ağaçları izlemek zorunda kalmayalım gelecekte. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği desteği konusunda belediyeler ve üniversiteler için teknik yardım adlı proje, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımıyla Ankara'da başladı. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini teşvik etmeyi amaçlayan projenin bütçesi 4,5 milyon euro. Belediyeler ve üniversiteler her iki kurumun verdikleri hizmetler ve sahip oldukları nüfusları düşünüldüğünde Türkiye'nin kamu ayağında önemli bir enerji kullanım payına sahip. Proje ile tesislerde enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji üretimini arttıran kamu binalarının ve kampüslerinin yalnızca daha az enerji harcayan değil, aynı zamanda daha yeşil, daha akıllı ve daha modern hale getirilmesi hedefleniyor. Türkiye'deki belediyelerde ve üniversitelerde yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi, farkındalığı arttıran kamuya geniş bir çapta sunulan çeşitli çözümlerin görünürlüğünü sağlayacak, proje hedeflerine ulaşmak için eğitimlere, sağ ziyaretlerine, belediyelerin ve üniversitelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimli yatırımlarına yönelik araştırmalara pilot projeler için teknik ve tedarik belgelerinin hazırlanması ve mühendislik hizmetlerinin sunulması gibi konulara odaklanacak. Mersin'de denizi kirleten 12 gemiye toplam 14,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Yapılan sıkı denetimler sonucu denizde kirlilik oranı %40 azaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü Deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekiplerinin sorumluluk sahasındaki 3 deniz mili kapsamında Tarsus-Erdemli sahili arasıyla Mersin-Uluslararası Limanı'na yük taşıyan gemilere yapılan denetimler sayesinde deniz kirliliğinin önüne geçiliyor. Büyük iklim grevi yarın, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin hemen öncesinde 20 Eylül'de başlayan ve 27 Eylül'de sonlanacak Küresel İklim grevi haftası boyunca 137 ülkede 4500'ün üzerinde eylemlilik ve etkinlik düzenlenecek. Genç iklim grevcisi gençlerin başını çekeceği etkinlik haftasının şu ana kadar gerçekleşen en yüksek katılımlı iklim eylemliliği olması bekleniyor. Karar alıcıları iklim krizinin aciliyetine karşı bir an önce harekete geçmeye çağıran iklim grevlerinin 15'i ise Türkiye'de gerçekleşiyor. Genç iklim aktivistlerini bir araya getiren Gelecek İçin Cumalar Türkiye'nin çağrıcılığında gerçekleşen etkinliklere sıfır gelecek kampanyası altında bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri de destek veriyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla, Diyarbakır, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de gerçekleşecek etkinlikler ve bunlar hakkında güncel bilgilere sıfırgelecek.org adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yarın iklim grevinde buluşmak üzere esenlikler. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan sunan Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş Gezegeën in de toekomstige Bosch.